Pakete mi girmeli, paketten mi çıkmalı? Başbakan Davutoğlu'nun Tunceli ziyareti Alevi talepleri için yeni bir umut ışığı doğurdu. Önümüzdeki günlerde cem evlerinin su, elektrik, maaş giderlerine karşılamak, üst düzey bürokrasi şemasına Alevileri dahil etmek, zorunlu din derslerindeki Alevilik bahsini bu inanca mensup kişilere yazdırmak, ayrıca müfredata seçmeli Alevilik dersi koymak ve dedeleri ziyaret için Mekke ve Kerbela'ya göndermek gibi ilkleri kapsayan paketin açılması bekleniyor. Kurumların ilkesel düzeyde çalışmayıp konjonktür ve güce odaklı hizmet verdiği, yüzlerce yıllık ön yargıların zihinlerde taptaze yaşadığı ülkemizde bu yeni düzenleme sorunun çözümüne sağladığı pozitif katkıların yanında, din devlet işlerindeki sakatlığın pekişmesi gibi olumsuz bir sonuç da doğurabilir. Alevi haklarının iadesi sürecinin sağlıklı işlemesi isteniyorsa, sünnilerin gerçekten sünni olup olmadıkları, yani hayatlarını peygamber ahlakıyla yaşayıp yaşamadıklarıyla yüzleşmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, alevi açılımları göz boyamanın ötesine geçemez. Kestirmeden söyleyelim, ülkenin her şeyden önce, Sünni açılımına ihtiyacı var. Ama bunu devletten beklemek abesle iştigal. Çünkü sünnilik dini kisve giymiş siyasi bir kavram. Sünniler ta Emevilerden başlayıp Osmanlı'da zirveye çıkan politik bir anlayışın esirleri olmaktan kurtulursa, kendileriyle birlikte Alevilerin de yollarını açarlar. Devletin dizayn ettiği, Allah yerine iktidara biatı esas alan, yöneticilerin Ali menfaatleri adına dinin hak ve özgürlükler bağlamındaki en temel ilkelerini hiçe sayan uygulamaların sünnetle uzaktan yakından ilgisi yok. Sünni lider kimse, din onun tekerine giriyor. Kur'anî değil, beşeri bir tapınma sistemi içinde kaybolunuyor. Oysa halifelik usulleri peygamberin belirlediği özel deruni bir eğitimden geçerek insanı kamil mertebesine ulaşanların sıfatıdır. Devlet başkanları otomatikman halife olamazlar. Cumhuriyetle birlikte yasal olarak ortadan kalkmasına rağmen halifelik inancı hem yöneticilerde hem de yönetilenlerde devam ediyor. Bu da iktidarı ele geçirenlere açık ve gizli bir dokunulmazlık getiriyor. Peygamberin hayatı, toplumsal problemler uhulet ve suhuletle nasıl çözülür sorusunun eşsiz cevaplarıyla doluyken, bunların arasında kendi dünyevi iktidarının bekası için tek bir uygulama yokken, takipçileri ona tuhaf sünnetler izafe etmekten çekinmiyorlar. Zavallı halkta hasbel kader alevi yerine sünni olmaktan gurur duyup cumaları gittiği camide içeriğini muhtedirlerin belirlediği hutbeleri dinleyerek huzur buluyor. Ne zaman ki Sünniler bu kavramın yapaylığını, devletten din hizmeti talep etmenin ağır bedelini, İslam'ın güzel ahlak diye özetlenebilecek ruhundan soyulup forklorik bir düzleme kaydırıldığını fark eder, Alevilik meselesi o zaman çözülür. Sünniler Devlet dini tekelinden kurtulmadıkça Aleviler aynı esareti talep etmeye devam edecekler. Elbette istedikleri esaret değil, özgürlük ve bu en doğal hakları. Ancak Sünnilere devletin dağıttığı maddi manevi payları almalarıyla terazi eşitlenmeyecek. Devlet nasıl ki Alevilere kendi tanımlarının dışında bir inanç biçimi dayatamazsa, sünnilere de bu zulmü yapamaz. Nebilerin yaşam hikayeleriyle kutsal metinler eninde sonunda bir yoruma muhtaçtır ve bu yüzden de tarih boyunca değişik anlam ekolleri oluşmuştur. Herkesin dinini kendi idrak kapasitesince yorumlayarak yaşayabilmesi gerekir. Kim kimin idrakini beğeniyorsa onu izler, bedelini de öder. Yeter ki bunu siyaset ve silah gücünü elinde tutan devlet aygıtı belirlemesin. Devlete düşen tek görev özgürlüklere kullanım alanı açmak ve grupların birbirleri aleyhine kısıtlama getirip şiddet uygulamasını önlemektir. Demokrasi ancak böyle yeşerir. Tunceri'de Sayın Davutoğlu'na sunulan istek paketinde 3. Köprü'ye Şah İsmail adı verilmesi, Alevi köylerine cami yapılmaması, Aşure gününün resmi tatil ilan edilmesi gibi sembolik değeri yüksek maddeler var. Diyelim ki Alevilerin tüm arzuları peyderpey yerine getirildi. Bu sürece Sünnilerin yüzyıllardır içine tıkıldıkları devlet paketlerinden çıkıp özgürleşmesi eşlik etmezse, eski tas, eski hamam devam eder gider, diyor Zaman Gazetesi'ndeki yazısında Nuri Akman.